Cümlenin bir yerinde bir sohbet esnasında şöyle bir şey geçiyor. Nasıl hissettin kendini? Ya şey gibi böyle ya dış kapının mandalı gibi. Şimdi tasvirler, benzetmeler aslında hakikate götüren yoldur bizim için. Böyle kral yollarıdır bunlar. Dış kapının mandalı. Ne demek bu kapının dışında kalmak? Ya olur ya içeride bir aile vardır. Kendi kendi içlerindedir. Siz dışarıda hissedersiniz. Eşiyle alakalı bahsettiği konu mesela ta kendi çocukluk öyküsüne var, varır evet. orada. Evde de aynı böyle hissettim. Dış kapı derken... Bir evimiz vardı çocukken, kapı komşumuz babaannemdi. Şimdi hatırladım diyor mesela, 3-4 yaşına kadar ben babaannemde kaldım. Kapının dışına itilmiş zaten bu çocuk. Evin içine girmemiş, annenin sofrasına oturmamış. Her ne kadar iyi niyetli de olsa ya hissettiği bir terk edilmişlik duygusu var. Bunu anneye getirdiğinde talebi şu, ben mi sevilmezdim? Yoksa sen mi sevmeyi beceremedin? Sen mi sevmeyi beceremedin? Diyelim bunu eksilmeyiz hocam. O zamanın şartları. Yapamadım evet. Seninle ilgili değil bu. Keşke elimden gelseydi de yapsaydım. Çocuğun gönlünde merhamet duygusu uyanır. Annenin çocuğuyla arasında kurduğu ilişki düzelmeye başlar. Gerçeği konuşursak gerçekle beraber bir irtibat kurarız. Yoksa şuraya çıkıyor süreç. Yakınlaşıyorum, uzaklaşıyorum. Can, ciğer, kuzu sarması, sonra nefret. Aynı bedenin üzerinde toplanmış iki uç duygu. Annemden, babamdan bazen çok öfkeliyim. Nefrete varıyor ama bir de öyle bir şefkat ve merhamet var ki çözümleyemiyorum. Kalsam gönül razı değil, gitsem olacak gibi değil. Bu karmaşayla hayat geçiyor. Bağlanma stilini etkiliyor. Bir eş adayı biriyle evleniyor onunla da aynı şeyi seyrediyor. Sonra çocuk, çocukla da aynı şey. Yani böyle şey gibi e, genetik kültürel bir miras gibi aslında gelecek nesilleri de etkileyen bir problem yani.